Soru şu, Mekkeliler tek tanrı inancına sahipti ve putları için bizi Allah'a yakınlaştırmak için vesile diyorlardı. Onları tanrı diye görmedikleri daha sonra yemelerinden belli. Biz de Kabe'yi Allah'a yakınlaştıran vesile görmekle aynı şey yapmıyor muyuz? Allah zaten her yerde ve her yer onun bir de peygamberimizin Mekkeli olması ve Kabe'nin ticari maksatla kullanılması insanın aklına ticari kar amaçlı bir şey olabilir mi diye kötü sorular getiriyor. Evet, esasen temel olarak soru sabit bizim Kabe'ye yönelmemiz mevzuları. Şimdi Meselenin bir tarafı şu, Allah inancı meselesi. Çünkü dinimizde ta'abbüdi dediğimiz bazı ibadetler vardır. Yani biz hikmetini bilemeyiz onun. Allah öyle tayin etmiştir o ibadeti. E biz de sırf o öyle emrettiği için sadakatimizi gösterme adına yaparız. Başka türlü, yani buna neden diye sorulduğu zaman, e başka türlü olsaydı, Sürekli nedenler çıkardı. Bu neden sorularını ucu alı Yani öğle namazı neden 10 rekat mesela bu soru olur? O 12 olsaydı neden 12 olurdu? Taabbüdidir bu. 4 rekat farzdır mesela. Birisi ben Allah'ı çok seviyorum, daha çok farz yapmak istiyorum deyip 5 kılsa 6 kılsa o namaz olmayacaktır. Taabbüdi. Bizim hikmetini anlayamadığımız Allah'ın kendisinin bir şekilde içine bir sır yerleştirdiği emir. Şeytan taşlama mesela. Taabbüdi yine. Taşa taş atıyorsun mantıken. Yani. Fakat Allahü Teala manevi alemde o taşla senin ruhundaki, nefsindeki ve sana musallat olan şeytandaki hangi kısımları eziyor ve seni kurtarıyor bilemezsin. Taabbüdi bu. Allah öyle tayin etmiş ve bizim gayemiz emri ilahi yerine getirmektir. Dolayısıyla bu meselede öncelikle bakılacak şudur. Yani Allah... Mekke'yi, Kabe'yi, Kabe'yi yön tayin etmiş. Kıble tayin etmiş. Bunu ayetle tayin etmiş. فَوَلِّ وَجَهَكَ شَدْرَ الْمَسْيْدِ الْحَرَامِ Bakara suresinde. İkinci cüzünün ilk sayfası, ikinci sayfasında da var. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَدْرَ Nerede olursanız olun, yüzünüzü ona dönün. Bu emir bu. O tarafa dönün. Bunun hikmetlerine bir bakarız. Fakat ana mesele şu. Yani insan Allahü Teala'dan Kur'an'dan şüphesi varsa önce oraya bakmalı. Eğer şüphesi yoksa bu bilinmelidir ki Allah'ın emridir. Biz sadece buna hikmetleri nedir diye bakarız. Bulabilirsek, bulamazsak bizim bulamadığımız hikmetin olmaması anlamına anlamına gelmez ki. Kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir ki. Henüz bulamamışızdır. Eğer biz Allah'a vekil Kur'an'ın kelamullah olduğuna iman etmişsek, etmemişsek bu mevzu zaten çok il Kenarda köşede bir meseledir önce onun Allah kelamı olup olmadığına bakmak lazım. Hikmeti olarak mevzuya değinirsek devam edelim. İşin bir tarafı şudur. Bir yön vahdeti olması icap eder. Yani namazla emir olunmuşuz, ibadetle emir olunmuşuz, hacla emir olunmuşuz falan. Bunları emir olunduğumuz bu türlü ibadetlerde bir yöne dönülmeseydi birincisi karmaşa çıkardığı İslam düzen değildir. Cemaatler toplanıp birlikte namaz kılamazlardı. Herkes başka tarafa dönerdi. Bir düzenlilik, düzgünlük, intizam, mizan olmazdı. Cemaatle namazda damazda kılınamazdı. İkincisi, hatta bu ikincisini belki birincisi olarak söylemek icap ederdi. Dinin üçte biri denilen innemel e'malu bin niye hadisi şerifi. Ameller niyetlere göredir. Birisi dünyayı kurtarma meşru maksadıyla bir iş yapsa ve yaptığı şey yüzünden kendisinin öngöremediği bir sonuca ama. İslami görüyor ve dünyayı kurtarma adına bir iş yapıyor fakat dünyanın felaketine sebebiyet veriyor. Bu insan sevaba girer. Niyeti iyiydi, araştırdı, öngöremediği bir netice doğdu. Allah'ın takdiri bu. Birisi de dünyanın felaketi niyetiyle bir iş yaptı. Fakat dünyanın iline sebebiyet verdi ama gayesi dünyayı helakete felakete uğratmaktı. Bu da günaha girer. <gülüyor> Niyet o sıfırların başına bir rakam gibi gelir ve değer kazandırır. O amel sıfırlarının başına bir gibi gelir, değer kazandırır yahut eksi bir gibi de gelip değer de kaybettirir. Dolayısıyla puta tapmaktan aradaki fark şudur. Kabe'yi biz vesile bile yapmıyoruz. Kabe bir vesiledir de Allah vesile yapmış. Biz vesile yapmıyoruz ki Kabe'yi. Kabe'yi Allah vesile yapmış. Siz buraya dönüp ibadet edeceksiniz. Amellerinizin ulaştığı bir nevi tabir caizse bir posta kutusu gibidir bu. Buradan da bana ulaşın. Ben her yerde görürüm ama sizin için bir cihetül vahdet tek bir yön olması gayesiyle, bir nizam ve intizam olması gayesiyle ve bir de benim emrimdir. Buraya dönün yapın demişim. Kimse Mekke'ye Allah'tan hariç değer vermiyor ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Hacerül Esved'e değer verirken dediği gibi ey taş biliyorum ki sen bir taşsın. Putçuluğu kırma adına yanlış anlaşılmasın diye söylediği bir cümledir nakil. Sen bir taşsın. Vallahi Allah Resulü sana değer vermemiş olsa ben de vermezdim. Bir şeyi değerli yap, yapmak eğer zatında değerli görülüyorsa problemdir. Allah için değerli görünüyorsa problem değildir. Allah bir şeye değer verdiyse insan da o şeye değer verir. Allah'ın değer vermediğine değer vermek yahut Allah'ın bir şeye değer verdiğinden fazla değer vermek problemdir ya da az değer vermek problemdir. Bu mevzuda denir ki mesela Zümer suresinin üçüncü ayeti vardır. Bu mevzuya delil olarak getirilebilir. اَسْتَعْذُ بِاللّٰهَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَالَّذ۪ينَ تَخَذُوا مِنْ Dini yalnız Allah'a halis kalın Halis din Allah içindir. Öyle değil mi diyor? Ela dikkat edin öyle değil mi? Halis din Allah içindir. Kesinlikle öyledir. Fakat biz halis din Allah içindir diye mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı reddetmeyiz. O bizim Allah'a ulaşmamıza bir vesiledir. Allah vesile kılmıştır. Kur'an Cebrail Aleyhisselam'ı bir vesile kılmış, Kur'an onunla inmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı vesile kılmış, bize göndermiştir. Hala Allah için. Bunlar Allah'a giden vesileler. Onu da söyleyeceğiz. Bunun da daha ayrıntısı var. Geleceğiz. Mevzuyu bitirelim. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ Onlar ki Allah'tan başka dostlar ediniyorlar. Burada ifade evliye kelimesidir. Veli kelimesinin çoğulu. Allah'tan başka dostlar. Bunu kimisi put olarak anlamışsa da kelimenin anlamında böyle bir şey yok. Bir iki mealci yalnız bu mevzuyu put demiştir. Başkaları put dememiştir. Allah'tan başka dostlar demiştir edinenler. Hatta kimime alçılar, insanlardan olsun, meleklerden olsun, cinlerden olsun diye de çevirdikleri olmuştur veya anladıkları. Şimdi veli Allah'tan başka dostlar edinenler min dunihi Allah'ın doununda dostlar edinenler. Bunlar derler ki menahbuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulf. Biz Allah katında bir makam elde edebilmek için yani onun katına ulaşabilmek için bunları bunlara tapıyoruz derler. Dikkat edin burada vesile yapmak ifadesi kullanılmıyor. Burada nabuduhum biz bunlara tapıyoruz ama Allah'a ulaşmak için tapıyoruz ifadesi kullanılıyor. Adamlar tapıyorlar vesile kılmak ile tapmak birbirinden farklı şeyler. Kabe'ye tapan yok, katiyen Kabe'den zerre kadar medet uman yok. Onun taş olduğunu bilmeyen yok, bir değeri varsa Allah değer verdiği içindir. Buna kimsenin itirazı da yok. Olsa, eğer olsa evet o da şirk olur. Birisi Kabe'ye zatında değer verse, allah Teala yatrına getirmese evet o da bir şirk olacaktır. Yani, bunun böyle olmasının sebebi bizim Allahü u emre emrettiği için, emri için ona değer vermemizdir. O değer verdiği için ona değer vermemizdir. Bunun haricinde başka bir şey olsa, onun adı da şirk olacaktır. Şirkten başka şey olmayacak. Nasıl ki biz mektuplarımızı postayla yollarız, PTT vasıtasıyla yollarız, yahut bize oradan gelse onun vasıtasıyla gelir, daha ilerisi işte e-postamızı da bazı mail servisleri üzerinden yollarız. Bunların her birinde bu mail servisleri yol ile yollarken bu o postanın gitme yoludur ve gelme yoludur. Biz bu mail servisine gerekirse posta servisine ister normal posta ise başka posta iki örnek cihetiyle de bakılsa biz ona bir ölçüde değer veririz. Ne ölçüde bizim postamızı getirip götürüyor. Ölçüsünde değer veririz. Ama ne oradan gelen bir postayı, ne bizim gönderdiğimiz bir mektubu, biz orası bunu yapıyor, öyleyse ona aittir demeyiz. Bize muhteşem bir hediye mi geldi? Kargo ile geldi mesela. Biz kargocuya bunun için teşekkür etmeyiz. Eğer öyle olsa, işte kahve mevzundaki gibi o zaman hata etmiş olur. E bizim kargomuzu götürdü. Kargomuzu götürdü diye sadece ne kadarlık bir ücreti var? Nakil, bu kadar. Kargonun içindeki şeyin değerinden o haberdar değildi. O yapmış gibi ona da bakılmaz. Dolayısıyla işte Kabe'de bakış budur. Bunu aşarsa o zaman problem olur. Yani na'buduhum, abd olmak, kul olmakta sorun vardır. Vesile olmasında Allahü Teala'ya ulaşan vesileyi zaten ayeti kerime arayın diyor. Ve Allah'ın durunda yani ondan başka veliler edinmenin ölçüsü nedir? Onu söyleyelim. Allah'tan başka veliler diyor. Halbuki insan iman edenler. Veli yardımcı, arkadaş gibi manalar taşır. Dost, dost, arkadaş demiyorum, dost daha yakın. Dost, arkadaş, yardımcı ne denirse işte bunlar bunun gibi manalar taşır veli kelimesi. Evliyada velinin çoğu. Ondan başka veliler edinenler biz onları Allah'a ulaşmaya bir makam için, bir makama çıkmak için tapıyoruz derler. Ama tapıyoruz derler. Tapmak ifadesi var burada. Puta tapıyorlar vesileleri değil, tapmaları. Ve devamında edelim. Bir de peki bu sözü doğru mu yani? Bu tamam kabul ediliyor ama şey olarak, hani bu bir delil olarak kabul ediliyor ama onlar doğru mu söylüyorlar? Gerçekten öyle mi yapıyorlar? Bu bunların putları Allah'a ulaşmak için mi taptıklarına bir delil midir bu ayet? Ona da bakalım. Ayet devam ediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا هُمْ fihi يَخْتَلِفُونَ Allah bu aralarında ihtilaf ettikleri, ayrılığa düştükleri şey için onların aralarında hüküm verir. Veriyor. Fa De tamam, devam edelim. Son kısmı, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ Allah muhakkak ki yalancıları ve inkarcıları hidayete erdirmez. Buradan anlaşılıyor ki bu adamlar doğru da söylemiyorlar. Allah'a aracı bile yapmıyorlar, hakiki tapıyorlar. Çünkü yalancıları hidayete erdirmez diye bitiriyor ayeti. Buradan anlıyoruz ki bu adamlar doğru da söylemiyorlar. Dolayısıyla bu ayet bu adamların putları aracı yaptıklarına delil de olamaz. Bir de devam edelim. Veli olarak insan kimi edinebilir? Allah'tan başka veliler edinenler derken Allah için edinilen velilerde sıkıntı yoktur. Bunu bir başka ayetle ortaya koyacağız. Nasıl ki yasalar uygulanırken tek bir yasaya bakarak uygulanmaz. Yasada yaralama suçunu demiş ki mesela alt sınırdan başlatalım veya bir yerden başlatalım. Mesela bir yıl adam almış ceza bir yıldan azalmış. Misal ceza daha azalmış. Onay almış. Mesela e canım burada kanunda 12 ay diyor, atayarak söylüyorum şu anda bunları, mevzu hakikatin anlaşılması. Kanunda 12 ay diyor, bu adam niye 10 ay almış? Bu kanun uygulanmamasıdır falan dese birisi derler ki kanun tek bir yasadan ibaret değildir ki bütün kanunlara bakman icap eder. Buna taalluk eden, bununla alakalı, bununla ilgili başka kanun var mı biliyor musun hepsini? Vakıf mısın mevzuya? Evet belki bunun cezası bu suçun cezası 12 ay olabilir. Fakat bir başka maddede 62. madde der ki hali iyi ise buna indirim yapın 6'da 1 bir der. Dolayısıyla bunun cezası oraya düşebilir. O 62'yi okumadan bu duruma kanunsuz diyemezsin. Diğer maddeleri bilmeden bu duruma kanunsuz diyemez kimse. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in de bir ayetini bilerek bu mevzu buna delil olur denilemez, delil olmaz da denilemez. Hiçbir şey için Ayetlere vakıf olmak lazım. En azından araştırmış olmak lazım. Yoksa çok yanlış yollara sakın. Nitekim başka veliler, insanın velileri vardır, başka dostu vardır. Bir ayette de buyuruluyor Maide suresinde. اِنَّمَا وَلِيِّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا Sizin veliniz şunlardır söylüyor. Kimdir? وَلِيِّكُمُ <Sessizlik> Allah sizin velinizdir. وَرَسُولُ <Sessizlik> اللّٰهُ Peygamber, Rasulullah sizin velinizdir. Walladīna <Sessizlik> īmanu, iman eden nerede sizin velinizdir? Ama iman edenlerden hangileri onu bir ayırıyor? Her mümin değil. Alladīna yuqīmūn as namazı dost <dosdoğru> kılanlar, wa tu'n zeka zekatı verenler, wa hum <Sessizlik> Allah'a boyun oymuş şekilde yaşayanlar. Bunlarla, bunlar sizin velilerinizdir. Nitekim Vesile Vesilede sıkıntı olmadığına dair hatta değil sıkıntı. Ne sıkıntısı? Resulullah Allah'a ulaşmaya vesile. Hazreti Cebrail aleyhisselam vahye vesile. Allah vesileler kullanıyor. Çünkü biz hikmet alemindeyiz. Emir aleminde değiliz. Allah'a giden yollar vesilelerle oluyor. Esbaba Allah çok kendisine gelen yol koymuş. Sebeplere kendisine gelen çok yol koymuş. Yeter ki görülsün. Dünyanın nitekim 300'ü vardır. İkisi Allah'a ulaşmaya bunların vesiledir. Biri zararlıdır. Dünyaya, dünya için bakılırsa bu zararlıdır. Ama dünyaya ahiretin tarlası nazarıyla bakılsa bu yararlıdır. Dünyaya esma-i ilahiyenin Allah'ın isimlerinin tecellisi nazarıyla bakılsa bu zararlı değildir. Yararlıdır. Vesiledir Allah'a ulaşmaya. İnsan bir ağaca baktığında Allah'ın cemalinin tecellilerini görüyorsa bu yararlıdır. Ağaçtan Allah'a ulaşır adam, yapraktan Allah'a ulaşır adam. Çiçekten, bitkiden, böcekten aldığı nefesten Allah'a ulaşır insan. Seslerden Allah'a ulaşır, frekanslardan Allah'a ulaşır, tayftan Allah'a ulaşır, matematikten Allah'a ulaşır, altın orandan Allah'a ulaşır, ulaşır da ulaşır, biyolojiden ulaşır, hücreden ulaşır. Vücuttaki sistemlerden, dolaşımdan, solunumdan, boşaltımdan, sindirimden, birbirlerine geç kalmamalarından, her an Allah'ın nasıl bunları işlettiğinden, bir hücre bizim kontrolümüzde perişan olacakken, bütün vücudu nasıl yönettiğinden, ister enfüsü, ister afaki, ister içsel, ister dışsal insan her yerden Allah'a vesile aramalıdır zaten. Bunda bir sakınca yoktur. Allah da Kabe'yi bir vesile kılmıştır. Bunu okulmuştur Böyledir demişti. Yine Maide suresinde 35'si, 35. ayet. Ya eyyühellezine amenut tegul. Amenut tegul Allah. Ey iman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve beteğû ileyhil vesile. Ve Allah'a ulaşmak için, ona varmak için vesile aray. ayet Kerime vesile aray. Nice ona ulaştıracak vesileler vardır çünkü. Dediğimiz gibi bir ayete bakmak yetmez. Diğer ayetlere bakmak icap eder. Anlaşılıyor ki Allah'a vesilelerle ulaşılır. Bunda bir sakınca yoktur. İnsanın velileri olacaktır. Fakat Allah'tan gayri olamaz. Allah'a bağlı olmak suretiyle olabilir. Nitekim bir hadisi şerifte سَلَاسُنْ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ <gülüyor> İmanınız, bir bakalım imanımızdan tat alıyor muyuz? Hadisi Şerif'te çünkü imanından tat almak isteyen, onun lezzetini ruhunda duymak isteyen şu üç şeyi yapsın buyuruyor. En Allahu ve rasûluhu ehabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Allah ve rasûlünden başka hiçbir şeyi sevmeyecek. Yalnız onlar için olacak, yalnız onları sevecek. Peki bitiyor mu? Hayır, devam ediyor. Ve eyyuhibbel mer'e lâ yuhibbuhu illâ lillâhû. İnsanları da sevecek ama Allah'tan başka bir şey için sevmeyecek. Allah için sevecek. Allah için insanları da sevecek. Bu ikisi de olması lazım. Ve küfürden Allah bir kere kendisini kurtarsa, kafir değilse de bir kafirlik sıfatından kendisini kurtarsa, gıybet etmekten, harama bakmaktan, haram konuşmaktan, haram dinlemekten vesaire, Bunlardan Allah bir kere kendini kurtardıktan sonra bir kere daha bunlara dönmeyi ateşe girmek, girmek gibi, ateşe dönmek gibi görecek. Harama bakmayı mı bıraktı? Bir daha bakmayı gözüne çarpan bir kıvılcım gibi görecek. Haram konuşmayı mı bıraktı? Bir daha konuşmayı ağzına ateşler, korular dökülüyormuş gibi görecek. Böyle bir hassasiyetle yaşayacak. Bu üçünü yaparsa bizim meselemize bakan haliyle ikincisi insanları da sevecek. Ayetle hadis bir noktada birleşiyor. Zaten tefsir olmuş oluyor. Ayeti. Allah için sevecek. iman edenlerin de o namaz kılanlarını, dosdoğru zekatını verenlerini ve Allah'a boyun eğmiş olarak yaşayanlarını sevecek. Dolayısıyla anlaşılıyor ki mevzu Allah'tan başka şeye tapınmaktadır. Ayet tapmak kelimesini kullanıyor. Kabe'ye tapan yok, putlara tapanlar vardı. Ayette de putlara tapanlar taptıklarını inkar etmiyorlar. Allah'a ulaşmak için tapıyoruz diyorlar, vesilemiz demiyorlar. Ama Kabe'ye tapıyoruz diye düşünen aklının ucundan geçiren yoktu. O bir vesiledir, nitekim vesileyi de arayın diyor. Hikmetini de az çok bahsetmiş olduk. Elbette bir yere dönülmesi, bir vahdet olması, birlik olması, herkesin yönünü tek tarafa çevirip bir düzenin, bir nizamın, bir intizamın, bir cemaat yani topluluk demek. Topluluk ruhunun oluşması elbette çok daha makul, çok daha aklidir. Esas o zaman sorulurdu bir düzensizlik yok mu? Ve nitekim öyle çölün ortasında, öyle bir yerde haç emri varken bütün Müslümanlar için emir, farz, namaz gibi emirdir bu. İmkanı olan gidecek. En az bir kere gidecek. Namaz gibi bir emir. Bir farkı yok. Farz o da farz o da farz. Fakat... Öyle bir kıtlığın kuraklığın içinde bir yerden zemzem gibi benzersiz bir suyun dünyanın en muhteşem halen daha bir harikasının her bir zaman keşfedildiği ve ucu bucağa gelmeyen hala akıp duran Çarılşar'ın bir suyu oradan çıkartması bile oradaki haçın emrine dair bir nevi bir hikmettir, bir göstergedir. Çok lazım olacak çünkü Allah da çok göndermiş çünkü bir sürü Müslüman ziyarete gelecek orayı. Zemzeme de böyle bir vesile yapmış ona. Ticari bir amaç var mıdır nazarıyla bakılırsa Allahü Teala ticari bir amaç bitmez. Her mülk, her mülk ona ait. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hususunda... Anlaşılmamışsa kendisi, anlaşılmamışsa durumu ancak o zaman denebilir acaba böyle bir şey var mı diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a değil hac falan peygamberliği bırakması karşılığında neler yani iddia ettiği şeyi bırakması karşılığında neler teklif edilmişti de yüzünü dönüp bakmamıştı. Öyle rivayetler vardır ki bu mevzuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açlıktan kıvrandığı olmuş tek bir şey kabul etmemişti. Hayatı boyunca böyle yaşayan, böyle olan ve böyle ölen, Allah'ın Allah'a böyle yürüyen, borçlu bir şekilde vefat eden bir insanın ticari amaç kar falan gütmesi ancak onu tanımayan birisinin düşünebileceği bir şeydir. Onu tanıyan, okumuş, öğrenmiş birisinin düşüneceği şeyler değildir ki. Ebu Hureyre radıyallahu anh en büyük hadis nakillerinden ben diyor bir odaya girdim, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cücresine girdim, kendisi oturarak namaz kılıyordu. Selam verince sordum. Ne, ya ne oldu ya Resulallah? Bir sıkıntı, bir bela mı isabet etti? Niye oturuyorsun? Oturarak namaz kılıyorsun. Bir kelime söyledi. el ya Eba Hureyre. Açlık ya Eba Hureyre dedi. Açlık. Günlerdir bir şey yememiş, belini doğrultacak gücü, takati kalmamış. Ve ayakta duramadığından oturarak namaz kılıyordu. Ben dayanamadım peygamberin bu durumu karşısında. Peygamberimiz bu. Ağlamaya başladı. Beni de teselli etti. La tebki ya Ebu şikayet ettiği görünmemiştir. Fe inne azabe yevmel la tusîbul câyeh. Kıyamet gününün azabı aç olana dokunmayacak Ebu Hureyre'ciğim. Üzülme dedi. Üzülme. Hazreti Ömer diyor bir başka nakilde. لَقَدْ رَأَيْتِ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ Karnına iki tane Arap dekalderen adi hurma çeşididir. İki tane ondan bile koyacak kadar bulamadığı için Rasulullah'ı açlıktan kıvranıyorken gördüm ben. Böyle yaşamış. Hiç zerre kadar hediyeye, sadakaya başvurmamış. Kendisine, kendisi için. Hediye kabul ettiği olmuş. Hediye edemeyin. Fakat sadakaya yani bana bir şey vermekten sevap ummayın. O şekilde başvurmamış böyle düşünülmesin diye. Karşılığında hiçbir şey beklemeyecekseniz ancak peygambere bir şey verebilirsiniz. O da hediye babında. Allah katında sevap bekleyemezsin. Yasak sadaka kabul etmesi. Sadaka yasak, hediye ancak. Kafirden tamamıyla, bütünüyle bir şey alın. Kafir bir şey veremiyor. Fakat her şeyi teklif ediyor. Mekke'nin re reisliğinden mala, mülke, daha başka insanın gözünü nasıl şefet ve nasıl hırslar bürükler? Şey? Bunların zerresine, hayatının başından sonuna kadar, peygamberliğinin bebdesinden müntehasına kadar, ne başında ne ayağında ne orasında ne burasında, zerre kadar ama zerre kadar bir ömründe tenezzül göstermemiş bir insan katiyen, Böyle bir davasını, böyle bir inancını, imanını ticari kâra satmayacak, feda etmeyecektir. Bütün hayatını bir yalana tebdil etmeyecektir, çevirmeyecektir bu insan. İsteseydi nice karları alır, nice güzellikleri elde eder, rahat rahatta yaşardı. Yaşardı Hazreti Ömer bir başka şeyinde meşhurdur. Gidiyor Resulullah uyuyordu. Şöyle bir varlığına baktım. Kurma bir hasırda uyuyor. Bugünkü hasıra benzemez. Varlığı yokluğu belli olmaz mı? Doğru düzgün. Onun üstünde uyuyakalmış, uymuş. Hücresinde, saadetinde. Birkaç deri birkaç arpa şöyle odaya gezdirdim. İslam peygamberinin, ahir zaman peygamberinin bütün varlığı buydu. Ben öyle görünce onu kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Resulullah aleyhisselatu vesselam uyandı. Niye ağlıyorsun diye sorunca, ya Resulallah dedim, nice krallar var, nice imparatorlar var, padişahlar var, Roma'nın Hirakli var, Mısır'ın mukavkısı var, İran'ın Kisra'sı var, saraylarda yaşıyorlar, varlık içinde yüzüyorlar, sofraları şöyle yattıkları yer böyle, kuş düğünlerde uyuyorlar. Sen ki peygambersin, biz sana böyle bir yer hazırlayamıyoruz, müsaade etmiyorsun, yattığı yerde, yattığı yerin izi vücuduna çıkmış, böyle bir haldesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gülümsüyor. E ya Ömer. istemez misin ey Ömer? En tekûne lehumud dünyâ velenel âkhirâ. Dünya onların versin, Ahiret bizim olsun istemez misin? Hiç tenezzül etmemiş, hiç gözü olmamış, hiç kendi karnımı doy Değil kendi karnımı doyurayım. Hayatında, peygamberliğinde bir saniye kendi için yaşadığı acaba gösterilebilir mi? Bütün nakillere bakılsa, bütün rivayetlere bakılsa o dönem bir saniye kendi için yaşadığı gösterilebilir mi? Meçhuldür, zannediyorum gösterilemeyecek. Böyle birisinin aklına öyle şeylerin gelmesi ise zannediyorum katiyen mümkün değildir. Ticari, kar amaç falan. Zerre kadar eğer zaten ticari kar amacı bir ahaşa diyerek söylüyorum bunu gelecek olsaydı öyle bir niyeti olsaydı bunu Hacı emre kadar değil bin defa bin türlü yöntemle yapardı ve yaptığını da görecekti. Ne yaptığını görüyoruz ne öyle bir şey peşinde olduğunu görüyoruz. En büyük yokluklarda bile en büyük sıkıntılarında boykot dönemlerinde. Nice açlıkların, nice yoklukların, nice kıtlıkların pençesinde kavrulduğu dönemde bile zerre kadar böyle bir şeye tenezzül etmediğini görüyor. Ve Allah'a güveni tas tamam. Kızı ağlarken başına işkembe koyulduğu zaman bile peygamberin başına üzülme kızım. Allah babanı zayi etmeyecektir. O zor dönemde yanında doğru düzgün bir kişi yokken başından o Pisliği alacak bir kişi yokken, kızından başkası cesaret edememişken bile zerre kadar sarsıntı göstermiyor. Zerre kadar bir sıkıntısı yok Allah'a güveninde, itimadında, tevekkülünde. Peygamberden başkasının gösterebileceği sabır ve metanet değildir. Üzülme kızım, Allah babanı zayi etmeyecektir. Etmedi, etmeyecek. Onu etmediği gibi onun yolunda olanları da etmeyecek. Yerde Celalim devreye girdi. İlyan hakkını helal etsin. İnşallah anlatabilmişizdir.